Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vesselatu vesselam ala rasulina ve ala alihi ve sahbihi acmain Takvanın dünya ve ahirette meyveleri vardır Mücahidin hem kendisinin hem de Allah'ın düşmanları olan topluluklar ile cihadında bu meyvelere herkesten daha çok ihtiyacı bulunmaktadır Bunlardan bazıları şunlardır Özel beraberlik Allah-u Teala, takva sahibi mücahidi, yardım, destek, koruma, kollama ve zafer ile rızıklandırır. allah Teala, bu nimetler ile ancak kendisine itaat edenleri rızıklandırır. Bu ilim ve her şey kuşatması ile allah Teala'nın bütün varlıklar ile beraber olmasının dışında özel bir beraberliktir. allah Teala şöyle buyurur. Göklerde olanları da, yerde olanları da Allah'ın bildiğini bilmez misiniz? Üç kişinin gizli bulunduğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli bulunduğu yerde altıncıları mutlaka odur. Az veya çok ne olursa olsunlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka onlarla, onlarla, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü işlediklerini işidiklerin, onlara haber verir. Doğrusu <gülüyor> her şeyi bilendir. Bu genel beraberlik ile ilgilidir. Özel beraberlik ile ilgili olarak ise şu şöyle buyurur. Allah'tan korkunuz ve Allah'ın muttakilerle ile beraber olduğunu biliniz. Şüphesiz Allah muttaki olan olanlar ve muhsin olanlar ile beraberdir. Bu yardım etme ve zatan ile rızıklandırma beraberliğidir. Mücahidin bu iki nimete olan ihtiyacı ise çok fazladır. Ebu Hurayleden radıyallahu Rasulullahın sallallahu aleyhi ve wasallam şöyle buyurduğunu rivayet edilir. Şüphesiz Allahu Teala şöyle buyurdu: Kim benim sevdiğim bir kula düşmanlık ederse, ona savaş açacağım. Kulum kendisine farz kıldığım şeyler ile bana yaklaştığı kadar başka hiçbir şeyle yaklaşamaz. Kulum bana rafileler ile yaklaşmaya devam eder ve ben de onu severim. Onu sevdim mi gören gözü içten kulağa, tutan eli, yürüyen ayağa olurum. Benden isterse veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Allahu Teala'nın kendi dostlarını savunması ve farz dostlarını savunması ve Fars ve nafileler olarak kulluk görevlerini yerine getirenleri korumasının şekli budur. Evet, şimdi biz <gülüyor> geçen dersimizi anlatırken dedik ki, biz takvayı anlattık, <gülüyor> takvanın tanımını anlattık kulun takvaya olan ihtiyacını anlattık. Öyle değil mi? Daha sonra dedi ki kulun takvaya olan ihtiyacının en belirgin hali nedir? Biz ancak takvanın kula sağladığı faydaları öğrendiğimiz zaman açığa çıkar. Dedi ki mesela takvanın kişiye dünyada ve ahirette kazandırmış olduğu bir takım şeyler var. Öyle değil mi? Bunlardan bir tanesi de nedir? Allah azze ve celle'nin takva ehli olan insanlarla özel beraberliği demektir. Şimdi normalde Allah herkesle beraberdir. Mesela biz ne diyoruz? Huve me'akum eynema kuntum. Siz nerede olursanız olun Allah azze ve celle nedir? Sizinle beraberdir. Veyahutta biz diyoruz ki o size şah damarınızdan daha nedir? O size şah veyahutta biz size şah damarınızdan daha yakınız diyor Allah azze ve celle. Allah ilmiyle, görmesiyle, işitmesiyle, kuşatmasıyla bütün kainatla nedir? Bütün kainatla beraberdir. Bir de Allah azze ve celle'nin neyi vardır? Özel beraberliği vardır. Yani beraberlik iki kısımdır. Bir umumi beraberlik vardır. Bir de hususi beraberlik vardır. Özel beraberlik vardır. O da nedir? O da Allah azze ve celle'nin inna Allaha me'alldine teqqav muhsinun. Şüphesiz ki Allah takva ehliyle ve muhsinlerle beraberdir. Bak dikkat ederseniz buradaki beraberlik bütün kainatı kapsayan umumi beraberlik değildir. Buradaki beraberlik nedir? Buradaki beraberlik, özel bir sınıfla Allah'ın beraberliğidir. Bu beraberlik ne manadadır? Yani umumi beraberlik dedik nedir? وَمَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ beraberlik, işitmesiyle, görmesiyle, duymasıyla, kuşatmasıyla, ilmiyle Allah'ın beraberliğidir. Özel beraberlik ise, yani Allah muttakilerle beraberdir dediği zaman kasıt şudur. Allah müttakilerin mevlasıdır. Allah müttakilerin destekleyicisidir, Allah müttakilerin arkasındadır, Allah onların dayanağıdır, mana budur. Mesela örneğin ben diyelim ki sana diyorum ki sen git bu işi yap ben seninle beraberim. Ben seninle beraberimden kastım nedir burada? Yani ben senin yardımcınım, ben senin yanındayım, senin destekçinim öyle değil mi? Şimdi bizler veyahut da herhangi bir Müslüman, İslami amel yapan her insanın Celle'nin beraberliğine muhakkak manada ihtiyacı vardır. Neden? Çünkü kolay ancak Allah'ın kolaylaştırdığıdır. Daha önce de söyledik. Zor ise ancak Allah'ın zorlaştırdığıdır. Başarı kimdendir? وَمَا تَوْفِقِهِ اِلَّا بِاللَّهِ Benim başarım ancak ve ancak Allah'tandır diyordu Hazreti Şuayb. Allah Azze ve Celle, kulu başarılı kılmazsa kulun başarılı olması ne değildir? Kulun başarılı olması mümkün değildir. Şimdi bir de kainatın genel kuralları vardır. Yani buna ne diyoruz? Biz sünnetullah diyoruz. Allah'ın Değişmez birtakım kuralları vardır. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Örnek veriyorum, cihad edecek olan bir insanı düşünelim. Her zaman yeryüzünde kafirler çoğunluktadır. Öyle mi? Sayı itibariyle her zaman kafirler çoğunluktadır. Dünya ehli olmaları hasebiyle dünyaya daha çok değer verip sürekli ölümden korktukları için güç, silah, savunma, madde noktasında her zaman güçlü olanlar kimlerdir? Her zaman güçlü olanlar yine onlardır ki bu peygamberler döneminde de böyledir, günümüzde de böyledir. Peki normal zahiri sebeplerde kişi diyelim ki bir gücün karşısında duracak. Bu güç nedir? Kendisinden hem sayı olarak hem silah olarak hem teknoloji olarak daha güçlü bir yapıdır. Kişinin neye ihtiyacı vardır o zaman? Daha büyük bir güce ihtiyacı vardır ki ona karşı ne yapabilsin? Ona karşı durabilsin. Bugün cihad eden bir insanı düşünün. E Allah az ve beraberliğine muhakkak var mahiyete ihtiyacı vardır. Muhakkak surette Allah'ın beraberliğine yani yardım manasındaki, destek manasındaki özel beraberliğine ihtiyacı vardır. Aksi halde zaten şu an görünen sistemde görünen şekilde e, karşımızda duran teknolojiye karşı kişinin cihat etmesine değildir. Kişinin cihat etmesi dünya kuralları içerisinde mümkün değildir. Hatta belki kişi dünyevi olarak düşündüğü zaman bunu basiretsizlik, ferasetsizlik olarak da algılayabilir. Ama dünyada insanlar cihad ediyorlar. Öyle mi? Yani vakaya baktığımız zaman bir avuç insan e, dünyada çoğunluğun ilah olarak adettiği, her yerde gören, işiten, duyan olarak gördüğü, hiçbir şeyin karşısında duramayacağına inandığı, insanlara karşı cihad ediyorlar. Bu ne, nereden geliyor bu gücün kaynağı? Ha, yani baktığımız zaman karşın, karşındakinin gücüne ve burada duran Müslüman'ın gücüne baktığımızda emin olun benzetmede hiç abartı yok. Elindeki asayla uçağı kafa tutan adamın durumundalar. Yani adamın beldesine uçak saldıracak, uçaklar gelmiş vuracak. Düşünün adam almış Bedevi eline asasını uçağa karşı durmuş. Şu an dünya mücahitlerinin dünya küfrüne karşı duruşu aynı bunun misali. Yani sanki mücahitlerin elinde bir tane asa var uçağa karşı bekliyorlar, uçakla şey yapacaklar, e, uçakla çarpışacaklar. E bu yüreği, bu cesareti bazen çoğu zaman başarı da nasip ediyor Allah onlara. Veren nedir? Allah Azze ve Celle'nin neyidir? Allah Azze ve Celle'nin beraberliğidir. Yoksa Allah beraber olmasa kişinin bunu yapması ne değildir? Mümkün değildir kesinlikle. E bunu başka bir şey de düşünün. Mesela düşünün bir tane şey, e, bir tane e, Müslüman, Müslümanca yaşamak istiyor. E, şimdi zaten daha önce de söylemiştik şeytan. Öyle mi? Nefsin içinde Allah'ın temelde ilham etmiş olduğu fucur, dünya zinetleri, dünya süsleri, e, çoğunluğun bozuk olup sürekli insanı ateşe çağırması, e, insanın bu aciz benliğiyle bu kadar yanlışa karşı durup istikamet üzerinde devam edebilmesi için neye ihtiyacı var? Allah'ın beraberliğine ihtiyacı var. Bunun da kilidi nedir? Bunun da kilidi takvadır. Öyle mi? Kişi takvalı olacak. Yani ne de takvalı olacak dedik? Kişi yaşarken sorumluluk bilinciyle yaşayacak. Yani böyle adım atacağı zaman Allah var, Allah beni görüyor. Bu yapacağım amelde Allah azze ve celle bundan razı mıdır, değil midir? Sanki hayat boyunca dikenli bir yolda yürüyormuşçasına kişi sorumluluk bilinciyle hareket edecek. Bu da neyle olur demiştik? Şuurlu olur, bilinçle olur öyle değil mi? Sürekli kişinin kendini yargılaması ve muhasebe etmesiyle ancak bu şuur ve bilinç insanda oluşur. Bu şekilde yapacak insan, o zaman bu takva ona beraberinde neyi getirecektir? Allah Azze ve Celle'nin beraberliğini getirecektir. Şimdi bakın mesela burada bir şey var. Burada bir hadis-i şerif var. Çok önemli olan bir hadis-i şerif. Allah Azze ve Celle diyor ki, Kulun bana en fazla fazlarla yaklaşır. Ama kulun bana nafilelerle de yaklaşır. Yani nafilelerle de yaklaşmaya devam eder. Kulun bana o kadar yaklaşır ki ben onu severim. Ben onu sevdiğim zaman onun işiten kulağı, onun gören gözü, onun konuşan ağzı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Öyle mi? E zaten kişi bu yani burada kastedilen şey nedir? Allah kişinin eli olur mu haşa? Allah kişinin ayağı olur mu haşa? Değildir. Burada kastedilen şey yani ben onun elini sürekli hayra muvaffak kılarım. Ben onun ayağını sürekli ne yaparım? Onun ayağını sürekli hayra muvaffak kılarım. Yani benim rızam doğrultusunda bu organları ne yapar? Benim rızam doğrultusunda bu organları amel eder. Lakin dikkat edin kişinin bu seviyeye gelmesi aniden oluşan bir şey değil. Yani kişi bir şey takdim ediyor, Allah bir şey takdim ediyor. Kişi daha fazlasını takdim ediyor, Allah daha fazlasını takdim ediyor. Yani biz farzlarımızı ne kadar güzel eda edersek, Allah'ın bize yakınlığı o kadar ne olacaktır? O kadar fazla olacaktır. Mesela bir önceki dersimizi hatırlayın. Günlük yapmış olduğumuz hayatımızda zaruri olan namaz. Namaz farz ibadetlerdendir, öyle mi? Biz namazımızı bu şuur bilinciyle, Muhasebe kültürüyle, gerçekten namazın öncesinde ben bu namazı niye kılıyorum? Şundan kılıyorum, güzel kılacağım, Allah'a kulluğumu bununla ifade edeceğim desek. Namazın sonrasında da o şuurla namazımızı sorgulasak. Benim bu namazımda eksik neydi? Beni bu eksiğe iten sebep neydi? Bunu bir sonraki namazda yapmayayım desek. Yani bu şuurla Allah'a farzlarımızı ifade ifa etsek, e bu kadar üstüne titiz durduğumuz bir namaz Allah'ın bize yardımını, beraberliğini getirecektir. Bizim birinci namazdaki o düşüncemiz, o birinci namazdaki muhasebemiz ikinci namazda Allah'ın bize kolaylaştırmasını sağlayacaktır. Şimdi biz birincide güzel bir amel takdim ettik mi Allah'a? Allah'a bir adım yaklaşıp ondan on adım celbettik ettik mi? ettik. E i̇kincide Allah bu defa bizim elimiz, ayağımız, kalbimiz, gözümüz, kulağımız olacak. Öyle mi? Bunun seviyesi artacak. İkinci daha bir güzel olacak. Yani biz verdikçe Allah verecek, Allah verdikçe biz daha fazlasını yapacağız. Biz daha fazlasını yaptıkça Allah daha fazlasının karşılığını verecek. Ama temel kimdendir dikkat ederseniz? Temel kuldandır. Yani kul önce bir şeyler takdim edecek, ondan sonra Allah azze ve celle onun fazlasıyla karşılığını yapacak? Fazlasıyla karşılığını verecektir. Ondan dolayı biz demiştik takvanın temelinde ne vardır? İtaat ve terk vardır. Takvanın temeli nedir? Emredilenlerde itaat, nehyedilenlerde ne yapmak vardır? Terk etmek vardır. Emredildiğimiz şeyleri ne kadar güzel yaparsak, Allah'ın bizimle olan beraberliği o kadar daha fazladır. Öyle mi? Nehyedildiğimiz şeylerden ne kadar fazla kaçınırsak, Allah'ın bizimle olan beraberliği o kadar nedir? O kadar bizimle olan beraberliği fazladır. Zaten bunu yerine getirip Allah'ın beraberliğini celbetmiş olan bir insanın daha gerisini düşünmeye gerek yoktur. Yani düşünebiliyor musunuz? Mesela bugün örnek veriyorum, bir insan size şunu söylese, dese ki yani sen şu işi yap, devlet olarak ben senin yanındayım. Daha o insan geri bir şey düşünür mü? Yani devletin imkanları, devletin insana sunabileceği mesela şeyler, e, imkanlar vesaire. Mesela bugün düşünün bir devlet Müslümanlara dese ki, siz devam edin, yolunuza bakın, misal mücahitlere, biz size destek vereceğiz dese. Mesela Necaşi gibi örneğin. Mesela Necaşi'nin yurdunda Müslümanlar hiç korku yaşadılar mı? Yaşamadılar. Niye Necaşi? Çünkü ben sizinle beraberim dedi. Yani o devletin başkanı merak etmeyin ben sizinle beraberim dedi. E düşünün dünyalık olarak bile belli güce ulaşmış olan varlıkların insanla beraberliği, insana bir emniyet duygusu veriyorsa, insana bir rahatlık duygusu veriyorsa, alemlerin Rabbi olan Allah'ın beraberliği acaba insanı ne hale getirir? Yani şüphesiz ki mesela şöyle bir soruyu, soruyla kendi kendimize sorarsak cevabını da hemen alırız. Yani sahabeyi tetikleyen ve onları bütün dünyanın üzerine gönderen hiç korkusuzca dünyanın üzerine saldırtan şey neydi? Paraları mıydı? Silahları mıydı? Bedenleri miydi? Güçleri miydi? Hayır! Allah'la olan beraberlikleriydi. Yani Allah'ın beraberliğini celbedince Artık onları tutacak hiçbir güç, onları sınırlayacak veya önlerine perde olacak. Hiçbir kuvvet ne olmadı? Hiçbir kuvvet kalmadı. Ondan dolayı İslami hareketin hangi aşamasında olursa olsun, kulluğun hangi aşamasında olursa olsun, Allah'a yaklaşmanın hangi aşamasında olursa olsun, kulun mutlaka Allah'ın beraberliğine ihtiyacı vardır ki işlerini Allah'ın razı olacağı şekilde yerine getirebilsin. Bunun temeli de nedir? Anahtarı takvadır. Yani kişi takvada çoğaldıkça, takvasını arttırdıkça Allah'ın beraberliği de ona paralel olarak kat kat daha fazla bir şekilde ne yapacaktır? Daha fazla bir şekilde artacaktır. Evet. Sıkıntı ve doğruluklardan kurtarılması, bu da takvanın meyvelerindendir. Allahu Teala şöyle buyurur. Kim Allah'tan korkarsa ona bir çıkış yolu verir. Cihat yolunda, sabır yolunda sıkıntı ve zorluklardan daha çok ne vardır? Bu nedenle kişi Allah'tan Allah korkusunu elden elden bırakmazsa Allah-u Teala'dan zor, zor zamanlarda kendisini bırakmaz. Allah-u Teala şöyle buyurur: O halde siz beni anın ki ben de size anayım. Rasulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi selden şöyle buyurur: Allah'tan korkun ki onu yanında bulasın bolur zamanında Allah'ı unutma, dalı zamanında o da seni unutmasın. Unut unutmaz. Yani ileride karşı karşıya geleceğin dünya ve ahiretle ilgili bütün durumlarda Allahu Teala'yı yanında bulursun. Salih, salih olman sebebiyle senden sonra senin çocuklarını da korur. Allahu Teala şöyle buyurur. O ikisinin babası salih birisiydi. Evet. <gülüyor> Takvanın meyvelerinden bir tanesi nedir? kişinin Allah'a hakiki manada kulluk etmesinin meyvelerinden bir tanesi de kişinin sıkıntıda olduğu zamanlarda ister maddi ister manevi sıkıntılarda Allah azze ve celle'nin kişiyi sıkıntılarından korumasıdır. Öyle mi? Şimdi biz ne demiştik? El ceza'u min amel. Yani kişinin göreceği karşılık amelinin cinsindendir. Kim Allah'a güzel amel takdim ederse dünyada ve ahirette göreceği karşılık güzel olandır. Kim de Allah'a kötü amel takdim ederse dünyada ve ahirette göreceği karşılık kötü olandır. El ceza'u min cinsil e min cinsil amel. Şimdi insan kendi Allah için kendini sıkıntıya sokunca mesela takva nedir? Kişinin Allah için kendini sıkıntıya sokmasıdır. Öyle mi? Mesela ben bugün diyelim ki yaşıyorum. Bu hayatın içerisindeyim. Misal önümde dünya kadar haramlar var. Yani beni dünyevi olarak tatmin edecek benim şehvetlerimi tatmin edecek, dünya kadar önümde bazı haramlar var. Öyle mi? Ben kendimi sıkıntıya sokmak suretiyle bunlardan kaçınıyorum. Öyle mi? Allah için kendimi sıkıntıya sokuyorum. Mesela birçok Müslüman, birçok Müslüman içinde haram var diye birçok işten işi yapamıyor. E işi yapamayınca rızkı Tabii ki buna bağlı olaraktan azalabiliyor mesela. E birçok Müslüman mesela eğitimini tamamlayamıyor. Niye? Çünkü eğitimde Allah'ın razı olmadığı şeyler var. Öyle mi? Birçok Müslüman dünyayı, malı, canı, mülkü her şeyi terk edip gidip Allah yolunda maddi ve manevi zorluklara katlanıp Allah için cihat ediyor mesela. Biz Allah için kendimizi sıkıntıya soktuk mu mesela? Şimdi الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ amel Allah Azze ve Celle de bizi amelimizin cinsiyle bize mukabele edecek. Bizim sıkıntıda olduğumuz yerlerde Allah Azze ve Celle bizi sıkıntıdan ne yapacaktır? Bizi sıkıntıdan kurtaracaktır. Şimdi bu konuda yukarıda görmüş olduğumuz hadisi şey yapalım. Yukarıda görmüş olduğumuz hadisi de aynı zamanda şerh etmiş olalım. Şimdi biz dedik ki kul Allah'a yaklaştığı zaman, öyle mi? Allah Azze ve Celle kulun eli, ayağı, kulağı, gözü olur dedik. Ne demektir bu? Bunu burada vermiş olduğu bir tane hadis bize açıklıyor. Yani her Müslümanın aslında hayatında olması gereken meselelerden bir tanesi ne? Şu hadis hani Peygamberimiz i̇bn Abbas'ı arkasına bindiriyor, öyle mi? Binekteyken İbn-i Abbas'ı arkasına bindiriyor. Diyor ki, ey gulam, ey çocuk sana bazı şeyler öğreteceğim bunları iyi ezberle. Yani benim sana öğreteceğim kelimeleri güzel ezberle. Ne öğretiyor Peygamberimiz onu orada? احفظ الله يحفظك احفظ الله Öyle mi? Başka? İza سألت فسأل الله واذا استعنت فستعن billah. İstediğin zaman Allah'tan ise yardım istediğin zaman Allah azze ve celle'den yardım iste diyor i̇bn Abbas'a peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi bu hadis gerçekten çok önemli. Niye? احفظ الله Sen Allah'ı muhafaza et ki Allah da seni muhafaza etsin. احفظ Sen Allah'ı muhafaza et ki تجده تجاهك Yöneldiğin yerde Allah azze ve celle'yi bulasın. Başka bir rivayetinde peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki تعرف إلى الله في Yaarifuk fi'ş-şidde. Sen Allah'a Azze ve Celle rahatlıktayken onu bil, onu unutma, onu tanı o da seni şiddet halinde bilsin. Zorluk halinde, sıkıntı halinde Allah Azze ve Celle de ne yapsın? Allah Azze ve Celle de seni bilsin diye. Allah'ı muhafaza etmek ne demektir? Dilinde Allah'ı muhafaza etmek. Yani konuştuğunda yalan konuşmamak, insanların gıybetini yapmamak, dedikodu yapmamak, konuşacağı zaman Allah'ı zikretmek, insanlara emri bil yapmak. Allah'ın dinini hatırlatmak. Kulağında Allah'ı muhafaza etmek. Ne demektir? Kişinin kulağıyla müziktir, haramdır, ribettir, dedikodudur, küfür sözüdür. Bunları dinlememesi. Kişinin kulağıyla Kur'andır, zikirdir, güzel sözdür, Allah'ı hatırlatan şeylerdir. Bunları dinlemesidir. Elinde Allah'ı muhafaza et. Ne demektir elinde Allah'ı muhafaza etmek? Kişinin eliyle Allah'ın dinine yardım etmesidir. Müslüman kardeşlerine yardım etmesidir. Öyle mi? sen Allah'ı bu şekilde muhafaza ederken احفظ الله يحفظك Allah da seni muhafaza eder peki Allah'ın insanı muhafaza etmesi nedir? işte yukarıdaki hadistir Allah'ın insanın eli olmasıdır insanın kulağı olmasıdır yani insanı hayra muvaffak kılıp insanı şerlerden, şerle insan arasına Allah'ın ne olmasıdır? engel olmasıdır şimdi insanın, her insanın ta tırnaklarına kadar bütün belliğinde Celleye kulluğu hissettiği bazı yerler vardır. İster kafir olsun, ister mümin olsun, ister önde gelen السابقون السابقون olsun, isterse ne olsun nefsine zulmeden Müslümanlardan olsun, fark etmez. Her insanın ta tırnak ucuna kadar bütün hücrelerinde Allah'a kul olduğunu hissettiği yerler vardır. Ne halidir bu? Kişinin zayıf, biçare ve sıkıntı halinde olduğu andır. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ duru davana le yanbehi qa'idan aw qa'ime. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'lam yad'ana ila durr <gülüyor> imasse. Kedalik zuyina lilmusrifina ma kanu ya'malun. Ne zaman ki insana sıkıntı dokundu? Ne zaman ki insana musibet dokundu? Bizi oturarak, ayaktayken yan yatarak bize dua etmeye başladı. Şimdi Allah burada öyle bir portre çiziyor ki, insanın sıkıntı halindeki portresidir bu. Yani içi sıkılan, daralan işleri istediği gibi gitmeyen, maişetinde daralma olan veyahut da umduğu şeyler olmayan insanı öyle bir resmediyor ki Allah otururken Allah'ı anar, yatarken Allah'ı anar, ayaktayken Allah'ı anar yani kulluğu böyle bütün benliğinde, bütün hücrelerinde kulluğu hisseder فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرَّهُ ne zaman ki onun sıkıntısını giderdik مَرَّكَ أَنْ لَمْ ila اِلَى دُرِّمْ sanki ne hiç ona bir sıkıntı isabet etti ve de bize dua etti o şekilde devam eder bunu bizim hayatımızda da göreceksiniz. Yani şöyle bir dönün hayatımıza bakın. İnsanların en büyük problemlerinden bir tanesi sıkıntı anında Allah'ı hatırlayıp rahatlık anında ne yapmalarıdır? Allah'ı unutmalarıdır. İşte peygamberimiz buna çözüm getiriyor. Taarruf ilallahi firraha, ya'rifuke Tam tersini yapıyor. Sen Allah'ı rahatlık anında an ki Allah azze ve celle de zorluk anında seni ne yapsın? Zorluk anında seni bilsin diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu da nedir? İşte bu da takvadır. Takva nedir? Takva kişinin ister darda, ister rahatta, ister genişlikte, ister darlıkta fark etmez Allah'a bilinçli bir şekilde kulluk yapmasıdır. Öyle mi? İşte bunun meyvesi de nedir? Bunun meyvesi de zorluk halinde de Celle'nin insanı hatırlamasıdır. Şimdi mesela zorluklar türlü türlüdür. Mesela manevi maddi zorluklar vardır. Bazen öyle zamanlar olur ki, kulun rızkı daralır. Öyle mi? Rızkı daralır, daralır, daralır. Şimdi rızık şey değildir. Yani rızık basit bir şey değildir. Çünkü maddi maişeti istikamette olmayan bir insanın, manevi ma maişetinin istikamet üzere olması mümkün değildir. Peygamberimiz ne diyor? Ben unutturucu fakirlikten sana sığınırım ya Rabbi diyor. Yani demek öyle bir fakirlik var ki, insana bazen ne yaptırabiliyor? Nasıl ki azdırıcı bir zenginlik var, insanı tüyana götüren bir zenginlik var. Bir de unutturucu bir fakirlik var. Hani Ebu Zer'e nispet edilen bir söz var, açlık kapıdan girdi mi, açlık camdan girdi mi iman kapıdan çıkar gider. Niye? Çünkü aç olan, yokluk içinde olan insan sürekli bunu düşünür. Yani ne yapabilirim, nasıl ihtiyaçlarımı temin edebilirim, ne yapsam geçimimi sağlayabilirim E diye. İşte o anda takva ehli için Allah ne diyor? Ve men yetekillaha yecal lehu ve yerzuqehu min haythu la Kim Allah'a takvalı olursa, kim Allah'tan sakınırsa, şüphesiz ki Allah ona bir çıkış kapısı açacaktır ve onu hiç ummadığı yerden ziklandıracaktır. İşte bu Allah'ın maddi sıkıntılarda kişiye yapmış olduğu yardımdır. Mesela adam diyor, ben bir işe gireceğim diyor. O işe girmek için diyor benim sakalımı kesmem lazım diyor. Örnek, öyle mi? Ne düşünüyor adam? O işe girerse sakalını kesip rızkının daha fazla artacağına inanıyor. Ama mesela miskin, bilmez ki onu ne bekler. Yani belki Allah Azze ve Celle rızkını daha fazla daraltacak. Belki o işten kaynaklı birçok borcun altına girecek adam. Oysa o an takvayı gözetse, öyle mi? Yani hayır ben Allah için yani harama bulaşmayacağım, rızkımı haram yolla şey yapmayacağım demese, emin olun Allah Azze ve Celle'nin bu şeyine, nail olur. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا Hiç ummadığı yerden Allah onu rızıklandırır. Yeter ki insan Allah'tan ne yapsın? Yeter ki insan Allah'tan korksun. Mesela bazı insanlar vardır. Bazen insanın hayatında darlık dönemleri olur. Örneğin mesela bir aile düşünün. Koca ailedir. Üç tane erkek var evde. Üç erkek de cezaevine girdi mesela. Örnek olarak düşünün, e şimdi evde sadece kadınlar kaldı, e Müslüman kadın ne yapabilir? Müslüman kadın gidip çalışamaz da var olan piyasada. E rızık dar alır, dar alır, dar alır, dar alır. İşte bu tip yerlerde insan biraz sabretmeyi bilirse, Allah'tan korkarsa, Allah'tan başka bir yere yönelmezse, hiç Allah vaadinden dönen olmuş mudur? Hiç Allah sözünde yalan söylemiş midir? Haşa ve kella, öyle mi? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَزِبُ daha farklı bir şey düşünelim mesela bu konuda. Diyelim ki şimdi maddi imkansızlıklar içerisinde bir insan. Yani madden insanın bir sıkıntısı söz konusu. Allah insana madde vermeden de insanın sıkıntılarını giderebilir. Öyle mi? Allah insana hiç madde vermeden yani ihtiyaç duyduğu rızkın karşılığını vermeden Allah Azze ve Celle insanı sıkıntıdan kurtarabilir mi? Evet. Zaten insanların zenginliği ve fakirliği malla alakalı değildir kesinlikle. Nedir? Gönül genişliği yani kalp genişliği ve kalbin darlığı ile alakalıdır. Aç gözlülükle tok gözlülükle alakalıdır. Kanaat ve kanaatsizlikle alakalıdır. Şimdi Allah benim gönlüme genişlik verirse. Öyle mi? Mesela düşünelim burada iki kişi yaşıyoruz. Biri aylık 3 milyar kazanıyor. Ben ayda 300 milyon kazanıyorum. Onun kaçta kaçını kazanıyorum? Misal onda birini örnek olarak söylüyorum. Allah bana gönül genişliği verirse ki bu Allah'ın en büyük yardımıdır kuluna, en büyük lütfudur kuluna. Ben ona da, ona da kanaat getiririm. Elhamdülillah derim yani. Allah Azze ve Celle bana vermiş. Başımdan fazladır derim yani. Yiyorum, içiyorum, aç değilim. Açıkta değilim derim. Lakin benim on katım kazanan adam aynı şartlarda her dokunduğunda ya işte bir türlü geçinemiyoruz. İşte sıkıntılar hiç sormayın ve bu Allah'ın kula vereceği en büyük azaplardan bir tanesidir. Yani kulun gönlünü daraltıp Dünya ne kadar ona gelse de dünyayı gözünde az görmesi, sürekli daha fazlasına atama etmesi. E bak Allah Azze ve Celle bana hiç mal vermeden de beni ne yapabilir? Benim gönlüme genişlik vererekten beni bu sıkıntıdan ne yapar kurtarır? İlim talebesidir adam mesela. On sene sonrasını düşünür. Öyle mi? Bu Allah'ın ona verdiği en büyük azaptır. Yani daha mesela okuyor adam ya acaba ben bitirince ne olacağım? Acaba işte nasıl geçineceğim? E şimdi ben evlensen bir evim olacak. E şimdi bir evim olsa kirası olacak. E şimdi ben burada bir diplomam da söz konusu değil. Mesela e memuriyet zaten yapamayacağım. E şimdi acaba biz ne yapacağız? Bu kula Allah tepeden tırnağa azap etmiş demektir. Yani gönlünü daratmış, Dünyayı onun gözünde büyütmüş demektir. Çünkü bu daha önce de söylemiştik ya, münafıkla müminin arasındaki fark, müminin gözünde dünya sinek gibidir. Münafıkın gözünde ise dünya nedir? Dünya her şeydir. Allah'ın insana bu konudaki en büyük lütfu bu bir yardımdır. Allah'ın insanı sıkıntıdan kurtarmasıdır. Allah insanın gönlüne genişlik verse, adam talebe olarak ne düşünür? Der ki ya bunu sıkıntı yapmaya ne gerek var? Yani elmanın içindeki kurçun rızkını veren Allah, denizin dibinde gözü olmayan, ne olduğu bile tespit edilemeyen bağlığın rızkını veren Allah beni mi rızıksız şey yapacak? Beni mi, yani ben onun dinini öğreneceğim, ben onun dinini yayacağım, o beni mi rızıksız bırakacak diye. Bu Allah'ın insana yapmış olduğu nedir? En büyük lütuftur. Manevi sıkıntıları düşünün mesela. Çoğu zaman örnek olaraktan insanın kalbi daralır, yapmış olduğu işte sebat gösteremez, yaptığı güzel amelden sıkılmaya başlar yapmış olduğu işin neticesini görmediği için yani mesela şimdi örnek veriyorum şu anda neyi düşünelim örnek olarak da Afgan cihadını düşünelim mesela. Afgan cihadı yıllardır var ama bir türlü meyvesi alınamıyor öyle mi? Şimdi bu bir sıkıntıdır yani orada savaşan bir mücahit için bu çok ciddi bir sıkıntıdır. Niye bir sıkıntıdır? E şimdi adam 10 senedir 15 senedir savaşıyor, sürekli bir şeyler yapıyor ama şey yok meyvesini bir türlü göremiyor. Hatta dünya gözüyle daha da kötüye gidiyor. Her geçen gün Müslümanların gücü e, zayıflıyor. Allah'ın burada kula en büyük lütfu, en büyük yardımı nedir? Takva ehli olana. Allah gönlüne gelişlik verir adam. Öyle mi? Adam der ya başarı zafer bizden değildir. Başarı zafer Allah'tandır. Allah Azze ve Celle biz sonuçta ecrimizi alıyoruz burada. Yani on beş yıldır savaşıyorsak hey boşa gitmedi. Bunun bir ecri var e, bize gelen. Ama Allah'ın lütfetmediği, Allah'ın cezalandırdığı insan ya işte olmuyor. Bak boş yere enerjimizi harcıyoruz. Böyle olmaz. Başka bir şey yapalım, gidelim davet yapalım. Yok olmadı gidelim para kazanalım falan diye yerinde ne yapamaz? Yerinde sebat edemez. Yani bunlar asıl sıkıntılar bunlardır da. Yoksa sıkıntı şey olarak düşünmeyin. Yani adam işte e, evinde kalmış, dışarı çıkamamış, şu konuma düşmüş, bu konuma düşmüş. Buna sıkıntı değil yani. Sıkıntının temelinde ne var? Maddi ve manevi sıkıntılar var. Yani kişinin gönlünü daraltan kişiyi amelden alıkoyan, kişiyi bir amelde sebat etmesine engel olan sıkıntılar var. İşte bunun çözümü nedir? Biz rahatlık halindeyken taqva ehli olacağız, Allah'ı anacağız, Allah'ı hatırlayacağız. Yaşarken hayatın merkezine onu koyacağız. Yani her attığımız adımda, her yapacağımız amelde ondan yardım isteyeceğiz. Acaba o bu fiilimizden razı mıdır, değil midir? Bunu düşüneceğiz. Zorluğa düştüğümüz zaman da biz duracağız. Allah Azze ve Celle bizim tutan elimiz, yürüyen ayağımız, gören gözümüz, işiten kulağımız olacak. Öyle mi? Bu anca bu şekilde olur. Başka türlü Allah'ın insanı sıkıntılardan kurtarması ne değildir? Mümkün değildir. Tam tersini düşünelim. Birinci okuduğumuz ayette rahatlık halinde Allah'ı unutan, zorluk haline geldi mi ayaktayken, yürürken, yan yatarken sürekli Allah'a sığınan Böyle olan insanlara Allah ne diyor? O müsriflere yapmış oldukları şey süslü gösterildi. Bunlara Allah yardım etmez. Hani Allah Azze ve Celle kıyamet gününde bir grup insana sesleniyor ya فَالْيَوْمَ نَنْسَٰىكُمْ فَالْيَوْمَ kema كَمَا نَسُولِقَاءَ يَوْمِهِمْ haza." Onlar bu günlerini unuttuğu gibi biz de onları ne yapacağız? Biz de onları unutacağız diyor bugün Allah. Azze ve Celle. Burada unutmaktan kasıt nedir? Yani onları azaba terk edeceğiz. Azabın içinde kalacaklar diyor Allah. Azze ve Celle. Onlar Allah'ı unutular nesullah <gülüyor> fe ensahem enfusahum. Allah da onlara kendi nefislerini unutturdu. Yani onlar dünyadayken ve hattayken Allah'ı bir unuttular. Allah da onları neyle cezalandırdı? Kendi nefislerini unutmakla cezalandırdı Allah onları. Yani nefislerinin maslahatı nedir? Zararı nedir? Ebedi saadet nedir? Allah onlara ne yaptı? Unutturdu. Bak sıkıntı içerisinde sıkıntı. Ondan dolayı nedir? Kişi taarruf ilellahi fi'rraha, ya'rifuke fi'şşidda. Biz Allah'a rahatlık halinde anacağız. Allah da bizi ne yapacak? Allah azze ve de bizi zorluk anında anacak. Anması da nedir Allah'ın? Beraberliği nedir Allah'ın? Hafız etmesi nedir Allah'ın? Kula yardımcı olup ona destekçi olmasıdır. Ya zahiri sebepleri Allah insanın önünde kolaylaştırır, sıkıntısını giderir. Ya da Allah insanın gönlüne sabır, sebat, genişlik vererekten içinde bulunduğu hali ona kolaylaştırır. Kul bu şekilde içinde bulunduğu sıkıntıyı ne yapar? Atlatır. Aksi halde şöyle bir soru gelebilir aklımıza. Hani mesela birçok Müslüman var takvalı olan ama hayatları boyunca sıkıntı çekiyorlar. Hiç sıkıntıdan kurtulmuyorlar. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam. E şimdi Allah buna yardım etmemiş mi? Bunun sıkıntılarını gidermemiş mi? Oldu diye bir soru şeytan böyle bir vesvese aklımıza getirirse hemen ne diyeceğiz? Allah'ın yardımı iki türlüdür. Ya Allah zahiri sebeplerde insana yardım eder. Yani mesela paraya ihtiyacı varsa para verir. Öyle mi? Esirse esaretten kurtarır, mücahidse zafer nasip eder, ise davetini insanlara ulaştırır veya Allah bunları yapmaz. İnsan bu sıkıntıların içerisinde kalır ama Allah insanın gönlünü genişletir, Allah insanın gönlüne genişlik verir. Bu suretle insan şey yapar, e insan bunları ne yapar? Bunları atlatır. Yani zor gelmez insana, kolay gelir. Bu şekilde Allah insanın sıkıntısını gidermiş olur. Tamam? Devam edelim. Kalplerin yakınlaşması. Bu da takvanın meyvelerindendir Allahu Teala şöyle buyurur: Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler ediniz de o gönlünlerinizi birleştir birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Allahu Teala kendisine itaat edenlere karşı kulların kalplerinde bir sevgi meydana getirir. Takvanın Açıkta ve gizlide mücahitlerin bir özelliği olması durumunda Allahu Teala bu mücahit tayfesi fertleri arasında karşılıklı sevgi yaratır. Bu sevgi ise bu sap olarak sap olarak ayakta kalmalarının ve mümin cemaat cemaatin kuvvet kazanmasının en büyük sebeplerindendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu Rivaat edilmektedir. Allah-u Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e aleyhisselam falan, falan e, kulu seviyorum, sen de onu sev diye seslenir. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam o kulu sever ve göktekilere göktekiler Allah falan kişiyi seviyor, siz de onu sevin diye seslenir. Göktekiler de onu sever. Sonra yerdekilerine, yerdekilerine de o kulu kabul et, e, etmeleri sağlanır. <gülüyor> Müslüm'de başka bir rivayet olarak şöyle aktarılır Allah bir, buz ederse, bir kula buz ederse bir Cebrail, ederse, Cebrail'i çağırır ve Falan kula buz ediyorum Sen de ona buz et der O da o kula buz eder Sonra göktekilere Allah falan kişiye buz ediyor Siz de ona buz ediniz diye seslenir Sonra yeryüzün, yeryüzünde de Ondan nefret edilmesi sağlanır Bunun doğrulanmasını Kur'an-ı Kerim'in şu buyruğunda görmekteyiz şüphesiz iman eden ve salih amel işleyenlere onlar için çok merhametli olan Allah görünlerde bir sevgi yaratacaktır. Evet. Şimdi normalde takvanın meyvelerinden bir tanesi nedir? Takvanın meyvelerinden bir tanesi kalplerin yakınlaşmasıdır. Şimdi insan e, normalde iki yerde kalplerin yakınlaşmasına ihtiyaç duyar. Bunlardan bir tanesi nedir? İslami çalışmayı yapan yani Allah'a kulluk görevini ifa eden Müslümanların kendi aralarında kalplerinin birbirine yakınlaşması. Bunlardan ikincisi ise kendilerinin dışında olan davetlerine veya amellerine muhatap olan topluluğun kalplerinin onlara yakınlaşmasıdır. Öyle mi? Bu ikisini de kim sağlayabilir? Bu ikisini de ancak ve ancak Allah a azze ve celle sağlayabilir. Kişinin başka biriyle kalbini yakınlaştırması ne değildir? Mümkün değildir. Peki kişi bunu nasıl sağlayabilir? Kişi takva anahtarını kullanarak, yani kendi amellerinde gizlide ve açıkta takvayı kendine bir özellik haline getirir. Şuurlu ve bilinçli bir kul olarak yaşar. Allah Azze ve Celle de bunun meyvesi olaraktan kalpleri birbirine yaklaştırır. Şimdi iki insanın normalde birbirini sevmesi zahiren baktığımızda mümkün olmaz. Niye mümkün olmaz? Yani aradaki bağ olmayan insanlar, birbirine yabancı olan insanlar. Çünkü insan kendisiyle beraber bir şeyi paylaştığı insanı sevmez. Yani mesela biz insanlarla beraber dünyayı paylaşıyoruz, öyle mi? İnsanlarla beraber bazı makamları paylaşıyoruz. İnsanlarla beraber bazı mıntıkaları paylaşıyoruz. E insanların ahlakları farklı, bakış açıları farklı, doğru yanlış anlayışları farklı, öyle mi? E nasıl insanlar birbirlerini sevecekler? Yani sana göre çok normal olan bir hareket, bana göre çok buğz etmeyi gerektiren bir hareket olabilir mesela. E ben nasıl seni seveceğim bu durumda? Mümkün değil. Ha Müslümanlar içinde Allah ne yapıyor? Bu hatırlatmayı yapıyor. Hani peygamberimize bir, bir ayet-i kerimede Allah diyor ya sen لو enfaqta ma filerdi cemii'an ma ellefte beyn kulubihim velakinne allâhe ellefe beynahum yani sen bütün yeryüzünü de infak etmiş olsaydın sen onların kalplerini ne yapamazdın? Birbirine yakınlaştıramazdın ey Muhammed. Allah onların kalplerini birbirine ne yaptı? Yakınlaştırdı, aralarında bir ülfet peyda etti diye. E şimdi bu da neyle olur? Bu da ancak kişinin Allah'ı sevmesiyle olur. Biz bunu nereden görüyoruz? Hadiste görüyoruz. Allah bir kulu sevdi mi Cebrail'i çağırır. Allah durduk yere bir kulu sever mi? Allah durduk yere bir kulu sever mi? Sevmez. Kul Allah'a ona yaklaşacağı nafileleri ve farzları takdim edecek. Allah için yaşayacak, Allah'ta yaşayacak. Allah zevcele de ne yapacak? Kulu sevecek. Allah kulu sevdikten sonra işlem şu şekilde gerçekleşiyor. Allah Cebrail'i çağırıyor yanına. Ben falan kulu seviyorum sen de onu sev diyor. Cebrail de gökyüzüne iniyor, Allah falan kulu seviyormuş diyor, siz de falan kulu sevin diyor e, şeye meleklere. Onlar da biz de onu seviyoruz, bir de tam zıddı var tabi. Yani kişinin Allah'a isyan etmesi, kişinin haddini aşması, günahları işlemesi halinde bir de tam zıddı var. Yani ben falana buğz ediyorum, sen de falana buğz et. melekler de ona buğz ediyorlar aynı zamanda. Ki bunu hangi ayet doğruluyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّهِ O iman edip salih amel işleyenlere Rahman bir sevgi kılacaktır diyor. Nerede? Kendi katında. Nerede? Meleklerin kalbinde. Nerede? Mü'min olan kullarının kalbinde. Nerede? Düşmanlarının kalbinde. Yani bazen mesela insan gerçekten Allah'a hakıyla kulluk ettiği zaman Peygamberle Mekke'li müşrikleri düşünün örneğin Peygamber'e o kadar zulmetmelerine, hakaret etmelerine, saldırmalarına rağmen kendi aralarında kaldıkları zaman kalpleriyle yani hakir ve zelil bir şekilde Peygamberimizin hak olduğunu, doğru söylediğini onun yalan söylemeyeceğini kabul ediyorlardı öyle mi? Bunu ne sağladı? Peygamberin Allah'a olan takvası sağladı. Yani Peygamber Vesselam Allah'a takvalı bir şekilde yaklaşınca Allah da onun kalbinde hem müminlerin kalbinde hem de onun düşmanlarının kalbinde ona bir sevgi kıldı Allah azze ve celle. Ondan ötürü nedir? Takvanın en büyük faydalarından bir tanesi yani kilit olaraktan Müslümanların kalbini birbirine yaklaştırması. E biz ne demiştik? İslami bir hareketin oluşması, Müslümanların gücünün oluşması için şart neydi? Müslümanların birbirini veli edinmesi. Müslümanların birbirini dost edinmesiydi. Müslümanların birbirini dost edinmesi neydi? Müslümanların birbirini dost edinmesi, sevmesi, severek birbirine yardım etmesi demekti. Öyle mi? İşte bunu oluşabilmesi için temel şey takvadır. Yani belki biz zahiri sebepleri zorladığımız zaman çoğu yerde mesela bir kardeşimizle örnek veriyorum kadınla erkek arasındaki ilişkiyi düşünün örneğin Peygamberimiz kadını vasfederken ne diyor? sen onlardan birine bir ömür iyilik yaparsın sonra bir defa bir kötülük yaparsın ben senden ömür boyu hayır görmedim ki der mesela kadın erkeği ne der yani ben senden ömür boyu hayır görmedim ki bu kardeşler arasında da böyledir yani sen bir müslümana iyilik yaparsın yardımda bulunursun baya bir iş yaparsın onun için en sonunda çok basit bir yanlış yaparsın ona karşı yani belki özür özür dilersin sen de yanlış yaptığını bilirsin ama o sanki sen bütün ömrün boyunca ona düşmanlık yapmışsın veya da bütün ömrün boyunca ona karşı durmuşsun gibi senin bütün yaptığın iyiliklere neden körlük eder? Bunun sebebi nedir? takvassızlıktandır Çünkü takva olmayınca kalpler birbirine yakınlaşmaz. Mesela biz eğer bugün Müslümanlara karşı içimize kim besliyorsa Müslüman kardeşlerimize karşı içimizde buz besliyorsak, içimizde açığa çıktığında utanacağımız duygular varsa Müslüman kardeşlerimize karşı bu bizim fasıklığımızdan kaynaklanıyor. Öyle mi? Yoksa mümin eğer gerçekten Allah'a hak ile takvalı olursa Allah azze ve celle onun kalbinde kendi kardeşlerine karşı bir sevgiyi mutlaka ne yapacaktır. Bir sevgiyi kılacaktır. Yani iman edip salih amel işleyenlere Rahman bir sevgi kılacaktır. Bizim eğer kendi kardeşlerimizle problemimiz varsa İçimizde tekrar söylüyorum, içimizde açığa çıktığında utanacağımız duygular besliyorsak veya bir Müslüman hakkında sürekli kötü duygulara sahipsek, bir Müslüman kardeşimiz hakkında sebebi de çok basit meselelerse, mesela örneğin bir Müslüman fâsıklık yapıyorsa elbette ki günahından ötürü ona buğz edeceğiz, öyle mi? Hani Müslüman imanı oranında dost edilir, haramları ve fıskı oranında da kendisine buğz edilir, öyle mi? Bu ayrı bir mesele. Ama böyle çok basit meselelerden dolayı işte havluyu niye buraya asmadı, ayakkabısını niye buraya koymadı, yok beni gördü niye bana gülmedi, yok selam vermedi ben selamını duymadım, yok şöyle söyledi benim zoruma gitti, yok bence doğru konuşmadı falan. Böyle basit hiç kale alınmayacak meselelerden ötürü bir müslüman bir Müslümana içinde kötü duygular besliyorsa ki bu hepimizin maalesef ortak hastalıklarından bir tanesi bu bizim fıskımızı gösterir. Yani karşıdakinin kötülüğünden önce bizim içimizde takvanın oturmadığını o kardeşimizin sevgisini Allah'ın bizim kalbimize koymadığını bizi yakınlaştırmadığını gösterir. Veyahut da insan sadece kendi yaptığı ameli beğeniyorsa Müslüman kardeşlerinin amelini beğenmiyorsa Herkesin yaptığını küçük görüyorsa, yani kim ne yaparsa yapsın yok ya bu böyle olmaz arkadaş, bu böyle değil. Gözüyle bakıyorsa olaya bu kendindeki fıskı gösterir insanın, karşısındakinin eksikliğini göstermez. Çünkü Resulullah dediği gibi insanların helak olduğunu zanneden helak olmaya en evla olandır. Yani herkesin helak olduğunu düşünen, tüm kardeşlerinin eksik olduğunu, tüm kardeşlerinin yanlış olduğunu düşünen bu kibirin vermiş olduğu bir duygudur çünkü. Kibirli olan insanlar kendilerinin dışında olan tüm insanları küçük görürler. Kibirli olan insanlar kendilerinin dışında olan bütün insanları eksik görürler mesela onları sevemezler. Sevememe sebepleri nedir? Gördükleri eksikliklerdir. Kendilerini de bununla tatmin ederler. Yani ben X şahsı niye sevmiyorum X Müslümanı? O eksik çünkü adam mesela diyorum. Yani kendimce bir eksik buluyorum. Onun için onu sevmiyorum. Oysa ben de eksiyim. Yani kendi eksiklerimi gösteren bir ayna koysalar karşımıza belki aynada eksikliklerinden, eksikliklerimizden kendi simamızı görmeyeceğiz yani. O kadar eksikliklerimiz en fazladır. Ondan dolayı Müslümanlara karşı kalbinde kötü şeyler besleyen insanlar tabi Müslüman olanlara karşı diyorum. Müslüman kardeşlerine karşı kötü duygular besleyenler dönüp kendi fısklarını kontrol etsinler. Başkalarının eksikliklerini değil. Maalesef bu da yani bugün biz Müslümanların Kalplerinin birbirine yakın olmaması, aynı düşüncede olan insanların birbirine buğz etmesi, birbirini sevmemesi, bir türlü birbirine ısınamamasının temel sebebi nedir? Takva eksikliğidir. Yani o Allah'a adım atılmadığı için Allah da bunun meyvesi olan kalpleri birbirine ne yapmıyor? Kalpleri birbirine ısındırmıyor. Anlaşıldı. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Evet. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين